Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rasûle indirileni duydukları zaman, tanış çıktıkları gerçekten dolayı, gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, iman ettik, bizi şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umup dururken, niçin, Allah'a ve bize gelen gerçeğe iman etmeyelim. Söyledikleri sözden dolayı Allah onlara içinde devamlı kalmak üzere zemininden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İyi hareket edenlerin mükafatı işte budur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah, sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat... Bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Rasûl'e de itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, Rasulümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir. İman eden ve iyi işler yapanlara, hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, Sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, Sonra da hakkıyla sakınıp yaptıklarını, Ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde, Tattıklarından dolayı günah yoktur. Allah, iyi ve güzel yapanları sever. Ey iman edenler! Allah sizi, ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avlanmayla dener ki, Gizli de kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa, onun için acı bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır. Kâbe'ye varacak bir kurban olmak üzere, içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder. Yahut, fakirleri doyurmaktan ibaret bir kefarettir. Yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki işinin cezasını tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse, Allah da ondan karşılığını alır. Allah daima galiptir, öç alandır. Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Allah, Kâbe'yi, o saygıya layık evi, haram ayı, hac kurbanını ve gerdanlıkları insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir. Biliniz ki, Allah'ın cezalandırması çetindir. Ve yine Allah'ın bağışlaması ve esirgemesi sınırsızdır. Rasûle düşen ancak duyurmadır. Allah, açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, pis ve kötüyle, Temiz ve iyi bir değildir. Pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse de bu böyledir. Öyleyse ey akıl sahipleri! Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkar eder olmuştu. Allah Bahira sahibe vasile ve Ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat kafirler yalan yere Allah'a iftira etmektedirler ve onların çoğunun da kafaları çalışmaz. Onlara, Allah'ın indirdiğine ve Rasûl'e gelin denildiği vakit, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler demi. Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık O, size yaptıklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Eğer şüpheye düşerseniz, o iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, akraba menfaatine de olsa. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz. Aksini yaparsak, bu takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz diye Allah üzerine yemin ederler. Bu şahitlerin bir günah kazandıkları anlaşılırsa, haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın olan iki kişi, onların yerini alır ve, andolsun ki bizim şahitliğimiz, onların şahitliğinden daha gerçektir. Ve biz, kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi takdirde biz, elbette zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu usul, şahitliği gerektiği şekilde yapmaya, yahut, yeminlerinden sonra yeminlerin mirasçılar tarafından reddedilmesinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve dinleyin. Allah, yoldan çıkmışlar topluluğuna rehberlik etmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da size ne cevap verildi dediği gün bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin diyeceklerdir. Allah o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla. Hani seni mukaddes ruhla desteklemiştim. Bu sayede sen beşikteyken de, Yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun. Hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğmak körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle hayata çıkarıyordun. Hani İsrail oğullarını seni öldürmekten engellemiştim... Kendilerine apaçık deliller getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Hani havarilere bana ve Peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Bizim Allah'a teslim olmuş kimseler, Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi? demişlerdi. O, iman etmiş kimselerseniz Allah'tan korkun cevabını vermişti. Onlar, ondan yiyelim, kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözleriyle görmüş şahitler olalım istiyoruz demişlerdi. Meryem oğlu İsa şöyle dedi, Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, Bizim için, Geçmiş ve geleceklerimiz için bayram Ve senden bir ayet olsun. Bizi rızıklandır. Zaten sen, Rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu, Ben onu size şüphesiz indireceğim. Ama bundan sonra, İçinizden kim inkar ederse kainatta hiçbir kimseye etmediği azabı ona edeceğim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki tanrı bilin diye sen mi dedin? Buyurduğu zaman o: Haşa! Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Halbuki ben senin zatında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin. Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcüydüm. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Eğer kendilerine azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin dedi. Allah şöyle buyuracaktır. Bu doğrulara, Doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara, içinde ebedi kalacakları, Zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır. O, her şeye hakkı ile kadirdir. Enam suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Bunca ayet ve delillerden sonra kafir olanlar hala putları, rableriyle denk tutuyorlar. Sizi bir çamurdan yaratan. Sonra ölüm zamanını takdir eden ancak odur. Bir de onun katında muayyen bir ecel vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. Ne kazanacağınızı da bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye dursun. O ayetlerden Ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. Fakat yakında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız, Nice nesilleri helak ettik. Biz onları, günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık. Eğer sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de, Onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de inkar ediciler, Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derlerdi. Muhammed'e bir melek indirilseydi ya, dediler. Eğer biz öyle bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı. Eğer peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu insan suretine sokar, onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, bu yüzden onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatı vermişti. De ki yeryüzünde dolaşın sonra yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Gecede ve gündüzde barınan her şey, O'nundur. O, her şeyi işitendir, bilendir. De ki, Gökleri ve yeri yoktan var eden, Yedirdiği halde yedirilmeyen, Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, Bana, ''Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma.'' De ki, ''Ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.'' O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.'' Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bunu da geri alacak yoktur. Şüphesiz O, her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. De ki, Hangi şey şehadetçe en büyüktür? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Yoksa siz Allah'la beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. O ancak bir tek Allah'tır. Ben, sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım, de. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa ermezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlara olmadık Demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler ve uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti. Onlardan seni dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kâfirler sana geldiklerinde, ''Bu Kur'an, eskilerin masallarından başka bir şey değildir.'' diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Oysa onlar, farkında olmadan ancak kendilerini helak ederler. Onların ateşin karşısında durdurulup, Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler kendilerine göründü. Eğer geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha da diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen. Allah bu hak değil miymiş diyecek. Onlar da Rabbimize andolsun ki evet diyecekler. Allah da öyleyse. İnkar ettiğinizden dolayı azabı tadın diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki, Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah bize! Dikkat edin! Yüklendikleri şey ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler, Açıkça Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar. Andolsun ki, Senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen, Sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki, Peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki, onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve İki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatı verse size Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz. Bilakis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvardığınız belayı dilerse kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Ant olsun ki Senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi. Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını cazip gösterdi. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında, Üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet, kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman, Onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah, kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse bunları size Allah'tan başka hangi tanrı geri verebilir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki: Söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar, üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı, onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, körle gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır. Belki sakınırlar. Rablerinin rızasını isteyerek, Sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, Senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki, Bunları kovup da zalimlerden olasın. Aramızdan Allah'ın kendilerine, Lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı? Demeleri için, Onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, Selam size. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse, Bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam, aksi halde sapıtırım da hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, Elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa, Hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleyin sizi öldüren, Gündüzünde ne işlediğinizi bilen, Sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye, Gündüzün sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kullarının üstünde, yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar, gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız onundur ve o hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, Karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır ki? Ona gizli gizli yalvararak, Eğer bizi bundan kurtarırsan, Andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah'ın size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında, ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar, onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine, İnanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete duçar olmaması için Kur'an'la nasihat et. O nefis için Allah'tan başka ne dost vardır, ne de şefaatçi. O, bütün varını fidye olarak verse, yine de ondan kabul edilmez. Onlar, kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı, onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarınınsa bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri inkarcılığa mı döndürüleceğiz? Deki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize Âlemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun. O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ile yaratandır. Ol dediği gün her şey verir. Onun sözü gerçektir. Sûre üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizli ve açığı bilendir ve o hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. İbrahim, babası Azer'e, ''Bir takım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.'' demişti. Böylece biz, kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e, Göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca, batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, Rabbim budur dedi. O da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermezse Elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de ''Rabbim budur, zira bu daha büyük'' dedi. O da batınca dedi ki ''Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben hanif olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim.'' Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, Beni doğru yola iletmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben, sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemesi hariç, Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri, ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da, imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bu, Kalmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz, dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki, senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona, İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyûb'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz, iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da üstün meziyetler verdik. Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini O'na iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yapmakta oldukları amelleri, Elbette boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer onlar bunları inkar ederse şüphesiz yerlerine bunları inkar etmeyecek bir toplum getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy de ki ben buna karşılık Sizden bir ücret istemiyorum. Bu, alemler için ancak bir öğüttür. Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü, Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi, dediler. De ki, öyleyse, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz, onu kağıtlara yazıp, istediğinizi açıklıyor çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de, atalarınızın da bilmediği şeyler, size öğretilmiştir. Sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Bu, ümmül kura ve çevresindekileri uyarman için, sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar, Buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkı ile kılmaya devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken Bana da vahyolundu diyenden ve Ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün dalgaları içinde Melekler de pençelerini uzatmış onlara, ''Hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız.'' derken, onların halini bir görsen. Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz, ve size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceğiz. olsun aranız açılmış ve Tanrı sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir. Şüphesiz Allah tohumu ve çekirdeği çatlatandır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde nasıl dönersiniz? O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan, tek iyi bilen Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten biz, bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratandır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda, inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki, onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O, göklerin ve yerin, Eşsiz yaratıcısıdır. Onun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. Ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir. Gözler onu göremez. Halbuki o, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Size, Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Artık kim hakkı görürse, faydası kendisine, kim de kör olursa, zararı kendinedir. Ben, üzerinize bekçi değilim. Böylece biz, Ayetleri geniş geniş açıklıyoruz ki Sen ders almışsın desinler de Biz de anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım Rabbinden sana vah yoluna na uy Ondan başka tanrı yoktur Müşriklerden yüz çevir Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık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 O'na mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a and içtiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Yine O'na iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak Azgınlıkları içerisinde bırakırız.